Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Arzu Frat Ersoy Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kısa süre önce Türkiye'nin kuraklık verilerine açıkladığını anımsattı. ve Doğu Karadeniz'de 2022 ve 2023 Ocak aylarında mevsim normallerine uymayan günlerin yaşandığını kaydetti. Ersoy bölgede yağışların hızla azaldığına dikkat çekerek buna bağlı olarak da yüzey sularımız azalacak. Bunun etkisini belki birkaç yıl sonra yeraltı sularında göreceğiz. Yeraltı sularının en büyük beslenme kaynağı yağış. Yağışın azalması da yeraltı sularını etkileyecek. Dolayısıyla bugün değil belki ama birkaç yıl sonra yeraltı suyu, Kitlelerimizde önemli miktarda bir düşme bekliyoruz diye konuştu. Ülke genelinde barajlardaki doluluk seviyesinin azalmasına değinen Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü. ''Yağışsızlığın bu şekilde devam edebileceğini düşünürsek ki öngörüler bu şekilde önümüzde bizi kurak bir yaz bekliyor.'' Doğu Karadeniz bölgesinde bizler içme sularımızı derelerde bulunan kuyulardan veya yüzey sularının birikmesiyle elde edilmiş göletlerden sağlıyoruz. Yüzey sularındaki bu azalmayı biz bölge olarak çok yaşamadık çünkü dere alibiyonlarında açılmış olan kuyulardan içme suyunu karşılıyoruz. Bu da yeraltı suyundan geliyor. Yeraltı suyunda da henüz olumsuzluk yaşamadık ama yüzey suları ve barajlarda göllerde maalesef su miktarlarında ciddi şekilde azalmalar var dedi. İklim krizi büyüdükçe geleceğin nasıl olabileceğini hayal etmekte zorlaşıyor. Bu belirsizlik ve çevrenin bozulmaya devam edeceği korkusu insanların kararlarını da etkiliyor. Bir araştırma şirketi ve su atık ve enerji yönetimi şirketi tarafından 25 ülkede 25 bin kişiyle yürütülen yeni bir anket bu endişenin boyutlarını ortaya koydu. Dünya sakinlerinin %30'u gelecekle ilgili kaygılı. Sıklıkla iklim değişikliğini düşünüyor ve çocuk sahibi olmak gibi uzun vadeli hedeflerinden de vazgeçmeyi planlıyor. Ankette bu sayı Polonya, Endonezya, Japonya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika'da %33'ün üzerinde. Hindistan'da ise %58'e kadar çıkıyor diye yazmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde ankete katılanların %25'i bu şiddetli, Eko endişenin etkisini hissediyor. Eko kaygı, gezegenin geleceği hakkında stres ve korku duygularını ifade ediyor. Şiddetli hava koşulları daha sık hale geldikçe ve manşetler yoğun sel yangın ve kuraklık haberleriyle doldukça bu yaygın bir duygu haline dönüşüyor. Anket iklim değişikliğinin insanların hayat planları üzerinde de büyük bir etkisi olacağını ortaya koyuyor. Ancak... Anket iklim eylemi içinde artan bir destek olduğunu da ortaya koymuş. Artık dünya sakinlerinin %75'i iklim değişikliğine insanların neden olduğuna inanıyor ve dünya nüfusunun %67'si ise iklim değişikliği ve kirliliğin sonuçlarının ekolojik dönüşüm için gerekli yatırımlardan daha pahalıya mal olacağını inanıyor. Nüfusun %60'ı da geleceğin bizim elimizde olduğuna inanıyor. Demek ki harekete geçmek gerekiyor. Kolombiya'nın solcu hükümeti işte harekete geçmiş fosil yakıtlardan uzaklaşıp yeni bir sürdürülebilir ekonomiye geçiş amacıyla yeni petrol ve gaz arama projelerini onaylamayacağını duyurdu. Maden Bakanı Irene Vélez Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda dünya liderlerine Ant ülkesinin Kolombiya'nın petrol ve gaza olan bağımlılığından uzaklaşma ve ülke tarihinde yeni daha yeşil bir sayfa açmanın zamanını geldiğini söyledi. Davos'ta düzenlenen bir panelde Veles, yeni petrol ve gaz arama sözleşmeleri vermeme kararı aldık. Bu iklim değişikliğine karşı mücadeledeki kararlılığımızın açık bir işareti. Kararımızı derhal uygulamaya geçeceğiz dedi. Müthiş bir haber. Darısı gelişmiş ülkelerin başına mesela Norveç ve Kanada ve tabii ki de Karadeniz gazının peşinde olan Türkiye'nin. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre... Paris İklim Anlaşması'nı 195 ülke imzalamasına rağmen atılan adımlar iklim krizini engelleme noktasında hala yetersiz kalıyor. 195 ülke arasında Türkiye de var. İmza atan ülkeler iklim politikası konusunda değişikliklere giderken atılan adımların iklim krizini engelleme noktasında yeterli olmadığı görüşünü de barındırıyor. İklim değişikliği politikalarını değiştiren ve daha çevreci bir tutum göstermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını durdurmasıyla bir süre kömüre dönmek zorunda kaldı. Fosil yakıt kullanımını düşürmeyi hedefleyen ülkelerde bir senede kömür tüketimi 29 milyon ton artarak 478 milyon ton oldu. Birkaç sene içinde kömür santrallerini kapatmayı hedefleyen ülkeler bunu erteleme kararı aldı. Başta Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere birçok ülke kömür üretimi ve kullanımını arttırdı. Emisyonların azaltılması ve fosil yakıttan uzaklaştırılması konusunda e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre ise Türkiye 2021'de 116,6 milyon ton kömür kullandı. Buna rağmen Türkiye'nin dört bir yanındaki yurttaşlar ağaçlarını ve meralarını korumak için çaba sarf etmeye devam etti. Termik santrallerin durdurulması için mücadele başlattı, imza kampanyaları açtı. Bazılarında kazanım elde ederken bazıları ise maalesef ranta kurban gitti. Ama ne demiştik? %60 bunun değişebileceğine inanıyor. Demek ki bir şeyler değişecek. İklim krizine karşı ve doğa için biz harekete geçtiğimiz zaman esen kalın.